Bismillahirrahmanirrahim. Ve laqabetüllüttigin. Ve laudvan illa alazzalimin. Ve salatüssalama alashriflambiayi ve müslümin. Salawatüllahi ve selamüteallâh عليهم ve alîna ejmâ'în. Allahumma elli bima yinfâna ve infâna bima elli bima elli bima elli bima elli bima elli bima elli bima elli bima elli bima elli bima elli bima elli bima elli bima Allahümme inna ve al affe vel afiye vel muafate addaime din vel dünya vel ahira vel fevze bil cenneti vel necate minel nare ya rabbel alemin. Hmm. Ey bizim Allahımız, bizlere hakkı hak göster, ona tabi olmayı, batılı batıl göster, ondan uzak olmayı nasip eyle ya Rabbi. Hmm. Ey bizim Allahımız, senden korkmayan kalpten, kabul olmayan dualardan, menfaat vermeyen ilimlerden sana sığınırız ya <gülüyor> Sen lütfunla ve ihsanınla bizlere ya Rabbi rahmet ve bereketini esirgeme ey bizim Allah'ımız. Evet değerli kardeşlerim, bugün Allah nasip ederse büyük bir sahabenin hayatından bahsedeceğiz. O sahabe her Müslümanın ağzında tenavül eden büyük bir sahabedir. O sahabeyi herkes biliyor. O sahabenin şefk ve şefkatı her Müslümanın üzerinde cereyan eden büyük bir sahabedir. O sahabe Muaz ibn Cebel Radiyallahu anh'u Allah'ından razı olsun Muaz ibn Cebel Hazretlerinden bahsedeceğiz Bugün Bunun hakkında Resul-i Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Şöyle buyuruyor Alem ümmeti bil halal vel haram Muaz ibn Cebel Benim ümmetimin içerisinde Helali ve harami en fazla bilen <gülüyor> Muaz ibn Cebel'dir Diye buyuruyor En fazla En fazla en fazla helali harami bilen benim ümmetimin içerisinde Muaz bin Cebel'dir diye buyuruyor. Allah ondan razı olsun. Resul, Resul Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu sahabe hakkında bizatihi vermiş olduğu şehadettir. Ne kadar güzel bir şehadet ki Allah'ın Resulü bunun hakkında böyle bir şahitlik yapıyor. Evet ne zaman ki Arap Ceziresi'ne, Yarımadası'na İslam meşalesi yayıldıktan sonra o sıralarda Medine-i Münevvere'de yaşayan büyük bir zat var idi. O yeni gelişen, genç, keskin zekalı, keskin zekalı, güçlü, beyanatı gayet güzel, yüksek himmeti olan, yüksek himmeti olan, kıvırcık saçlı büyük bir sahabe idi. O genç bir sahabeydi. Kendisi Medineli idi. Medineli idi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi görmezden önce aşık olan, ismini duymakla ona vurulan, onun şefkatıyla müşerref olan büyük bir sahabeydi bu. Ve bu sahabe Mekke-i Mükerreme'deki bulunan Mekkeli Musab bin Umeyr eliyle Müslüman olmuştur. İslam şerefine bu zatın vesilesiyle kavuşmuştur. Muazzeb-i Cebel radiyallahu anhu, Allah bundan razı olsun, 72 tane kişi Mekke-i Mükerreme'ye resul Şan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna gelen nereden bir tanesidir? Geldi, resul Şan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle mubale, mubaya yaptı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cemalını gördü ve resul Şan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda kelime-i getirdi. Peygamber Efendimizin cemalini görerekten İslam şerefine nail olan bu sahabe ne zaman ki Medine-i Münevvere'ye Medine Münevvere'ye döndükten sonra kendi arkadaşlarla birlikte bir toplum beraberlik meydana getirdiler. Bu genç kişiler genç kişiler Medine’yi Münevvere'de Medine-i Münevvere'de puta tapan kişilerin peşine düştüler. Putları kır kırmaya başladılar. Geceli gündüzdü onları parçalamaya başladılar. Bu kişi, bu kişi ve diğer arkadaşların vesilesiyle çok kişiler Müslüman Müslüman oldu, İslamiyete girdiler. Onlardan bir tanesi de, onlardan bir tanesi de Seleme kabilesinin başkanı olan lideri olan Amrup Nuljumiyh, Amrup Nuljumiyh, Allah bundan razı olsun bu Müslüman olmuştur. Bu ...kabilesinin ileri gelen kişilerinden idi, sözü bir olduğu zaman iki olmayan, herkes itaat eden bir kişiydi. Ancak bu kişinin cahiliyette büyük bir ayıbı var idi. nitekim bu ayıp sade bunda değildi, diğer bütün ileri gelen kişiler aynı ayıbı işliyor idi. Ayıbı şuydu, kendisine has büyük bir put yapmıştı, en güzel ağaçtan onu süslemiş, süslemiş süslemişti, süslemişti. Onu her sabah kokular huzuruna alır, alır ibadetini yapar, duasını yapar, işine gider idi. Adı bu putun adı ise Munat. Munat idi. Her gün buna ibadet eder, bunu bu şekilde sever, sayar, ondan sonra huzuruna aldıktan sonra işine koyulur idi. Ancak bu beraberliği teşkil eden Muazirin Cebel ve diğer arkadaşları bu hali bildiklerinden dolayı çok huzursuz oluyor idi. Böyle bir kişinin, akıllı bir kişinin, ileri gelen bir kişinin ağaçtan yapmış olduğu bir kişiye, bir şeye ibadet yapması bunları çok üzüyor idi. Bunlar ittifak yaptılar, dediler ki, Amr İbn-i bu putunu ne yapalım yapalım, elinden alalım, bunu parçalayalım veya kötü bir yere atalım bulamasın, umulur ki vazgeçer, bundan da uzaklaşmış olur dediler. İttifak ettiler, gecenin birisinde geldiler, putu aldılar, götürdüler, pisliklerin birleşmiş olduğu, toplandığı yere oraya attılar. Sabahleyin geldi yine, her zaman ibadet edecek gibi ederdi zaten. Amrul Nujube'yi putunu aradı, bulamadı. Putunu aradı, bulamadı. Sağa sola koştu ve nihayet o çukurda buldu, aldı, getirdi, yıkadı, temizledi, kokuladı, yine aynı yerine koydu. Ve dedi ki, ah dedim, seni bu hale getirenleri görecek olursam onlara yapacağım eza, cefayı ancak ben bilirim dedi. O gün böyle geçti. Ehe ikinci gün gene muazizm bin Cebel ve diğer arkadaşları toplandılar. Dediler ki gene biz bu putu alalım, götürelim, başka tarafa atalım dediler. Aynı şeyi yaptılar. Ertesi günü gene geldi, putunu bulamayınca amrub bin Cümeyih, Gene aradı daradı buldu ve nihayet temizledi kokuladı güzel bir yere koydu ibadetine başladı ve aynı ahdine devam etti. Dedi ki seni bunu yapanlara eğer görecek olursam bulacak olursam onlara yapacağım cezayı ben biliyorum dedi. Gene aynen akşam oldu ertesi günü gene Muazzef'in cebel. Ve diğer arkadaşlarım aldılar bu potu aldıktan sonra getirdiler ölmüş bir köpekle bağladılar bir kuyuya attılar o sırada o sırada gene ertesi gün baktı bulamadı yerinde bulamayınca bulamayınca kendisi dedi ki çıkarttı dedi ey dedi manat dedi sana şunu söylüyorum dedi son ahdim bu olacaktır sana sana şu şey veriyorum. Kılıcımı veriyorum, kılıcımla beraber, kılıcımla beraber sen kendini korumaya çalışacaksın dedi. Ve kılıcını taktı, ayrıldı. Ertesi günü gene Muazzebni Cebel, Allah'ından razı olsun ve diğer arkadaşlarından gene geldiler, aldılar, aynı hakareti yaptılar. Ertesi günü geldi, bulamayınca ve nihayet kötü bir yerde buldu, kötü bir halde buldu. Bunun üzerine dedi ki, ona baktı, ey put dedi, sen bir ilah olmuş olsan dedi, bu kılıçla beraber kendini savunabilirdin dedi. Demek ki sen bu kılıçla savunamadığına göre benim de ilahım olamasın dedi. O zaman işte İslam oldu ve İslamiyet'e girdi. İşte değerli kardeşlerim, <gülüyor> demek ki kişi ne kadar mevkisi yüksek olursa olsun, aklı dengesi yüksek olursa olsun, Kendisinin aklı dengesi yüksek olmasıyla beraber hidayete gitmesine yegane sebep olamıyor. Ancak ancak Allahu Teala Hazretlerinin tefikiyeti, onun iradesi, onun arzusuyla beraber herkes hidayete gidiyor. Ve mâ tevfîki illâ Benim tefiiğim ancak Allah'ın elindedir. Hasbunallahu ve ni'mel vekîl. O tefiiğiyeti veren Allah ne güzel bir Allah'tır. Ne güzel bir vekildir. İşte hidayete hidayete nasibi olan bir kişiler, bir kişiler amrup bin gibi ve nihayet dalaletin ne kadar kötü olduğunu gördükten sonra, gördükten sonra İslamiyete bu şekilde vasıl olmuş olabiliyorlar değerli kardeşlerim. Evet, hal böyleyken ne zaman ki Resul-i Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'ye hicret ettikten sonra Hz. Muazif'in Cebel buna, Peygamber Efendimiz'e hiç ayrılmayarak sadakat kurdu. Onun talebesi oldu. Kur'an-ı Kerim ondan öğrendi. ilmi Şerifleri ondan öğrendi. Ve en güzel Kur'an-ı Kerim okuyan büyük alimlerden bir tanesi oldu bin Cebel. Bunun üzerine, bunun üzerine şuzat, şuzat şöyle diyor, yazıtipini kutayıp diyor ki, ben diyor, Humusta diye bir camiye girdim diyor, Humusta bir camiye girdim diyor, baktım diyor, kırsaçlı, kıvırsık saçlı bir genç oturmuş İnsanlar da, sahabeler de, diğerler de, insanlar da bunun nasihatini dinliyorlar. Kendisi çok tatlı konuşuyor, büyük bir alim olduğu belli. Yüzünden nur saçılıyor. Dedim yanımdakilerine. Menhaza bu kim dedim diyor. Fekalu dediler ki Muazifni Cebel. Bu Muazifni Cebel'dir dediler diyor. Evet bu şekilde kendisine şahitlik yaptılar diyor. Yine Ebu Müslemül Hulani diyor ki ben diyor Şam'a geldim diyor. Şam'da diyor büyük bir camiye gittim diyor. Bir halka dersi gördüm diyor. Peygamberlerin sahaberinden de vardı diyor. Ancak ondan içerisinde bir genç vardı diyor, parlak gözlü ve kıvırcık saçlı bir genç vardı diyor. Etrafında toplanmışlar, onun dersini dinliyorlardı. Fakülteli celi arkadaşıma dedim ki, menhaza bu kim dedim diyor. Fekale dedi ki, Muazibni Cebel, bu Muazibni Cebel'dir diye buyurdu diyor. İşte Muazibni Cebel böyle bir şerefe, böyle bir menzile nail idi, nail olmuştu. Evet peygamber efendimizin ne yetişmişti. Peygamber efendimizin dizinin dibinde yetişmişti. Peygamber efendimizin mübarek cemalına bakaraktan ondan Kur'an-ı Kerim'i öğrenmişti. O böyle bir sahabeydi. Böyle bir mevkifi Allah ona nasip eyledi. Evet onun üzerine işte peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki alem ümmeti bil halal vel haram Helali ve haramı en fazla bilen benim ümmetimin içerisinde muazib ni cebel budur diye buyuruyor. Fazıl ve keramet olaraktan ümmeti Muhammed'in içerisinde bu kişiye bu yeterli gelmez mi değerli kardeşlerim? Evet, Ayrıyeten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında da Kur'an-ı Kerim'i hep bir araya getiren, toplayan altı kişiden de birisiydi bu sahabe. Altı kişiden de birisiydi. Bundan dolayı sahabeler Oturdukları zaman Meaz ibn-i ne zaman gelirse gelsin kalkar, hürmet ederlerdi. Ona mekan gösterirlerdi. Onun sohbetini dinlerlerdi. Büyük bir tazimat ederlerdi bu kişiye. Bundan dolayı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nere giderse geçsin beraberinde götürür, onu beraberinde alır, onu beraberinde eğitirdi. Eğitirdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bundan dolayı Mekke-i Mükerreme'de utab Üseyd'i bıraktı, kendisini beraber aldı muazzeb Cebel'i, beraber götürdü. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına Yemen'den gelen heyetler Müslüman olmaya başlayınca, İslam'larını, dinlerini, İslam dinini ilan etmeye başlayınca muazzeb Cebel radıyallahu anh'u onlara, onlara, İstekli olaraktan Kur'an-ı Kerim'i öğretmek için Muazif-i Cebel oraya gönderilmiştir. Bundan dolayı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-i Mekke Medine-i münevver eden muazif Cebel'i Yemen'e gönderirken devesine bindirdi. Beraber yürümeye başladı. Muazif-i Cebel devesinde kendisi de yan tarafında yürüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onunla beraber bayağı yürüdü. Yürüttükten sonra bundan anlaşıldı ki diyor Peygamber Efendimiz bundan sonra Muazifni Cebel'i göremeyecek. Muazifni Cebel'e Peygamber Efendimiz söyle buyurdu. Ey Muaz! Ey Muaz! Belki de bu yürümem seninle beraber son olabilir deyince Muazifni Cebel beka son şeyiyle ağladı. Üzüntüsünü beyan etti. Peygamber Efendimiz'in yüzüne bakaraktan hönkür <gülüyor> hönkür ağladı o sahabe. Evet bu Hakikaten da vereden i Yemen'e giden sahabe orada kalıp görevini ifa ettikten sonra Medine-i döndükten sonra da Allah'ın Resulünü göremedi. Çünkü Allah'ın Resulü ona demişti, ey Muaz sen belki de benim kabrimi göreceksin döndükten sonra hakikaten da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabrine vardı orada. Peygamber Efendimiz'in kabrini ziyaret etti. Ve kabrinin başında hönkür hönkür ağladı. Ve dedi, ey Allah'ın Resulü sen bana zaten demiştin kabrini kabrimi ziyaret edeceksin demiştin. Sen bana bu acı hacılı haberi vermiştin. Oraya giderken ey Allah'ın Resulü diyerekten hönkür hönkür ağladı. Evet değerli kardeşlerim, işte Muazzebdin Cebel radıyallahu anh'u uzak diyarlara giderken ailesini düşünmedi akrabasını düşünmedi. Bütün dostları demediği münevverede bıraktı. Allah'ın Resulü'nün vasiyetini, tavsiyesini yerine getirmek için, İslamiyetin neşri için, İslamiyetin yayılması için o gönül rızasıyla Yemen diyarlarına kadar gittiler. Oralarda gittiklerinde emin ve güvenli bir yerde değildi. Gettikleri belki de büyük bir tehlikeli yer idi. Dönmeye bilirler idi. Ama yegane kayeleri nedir? Rıdaullah Allah'ın rızası idi. Allah'ın rızası idi. Bunu yerine getirmekti. Arzuları buydu. Bu olduğundan dolayı da bütün meşakkatler kendilerine hiç geldi. Ve gitti orada Allah'ın Resulü'nün tavsiyesini yerine getirdiler. Evet, hal böyle devam eder iken, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra Faruk Ömer İbni Hattab zamanında Ömer İbni Hattab zamanında Yezid ibn Muavi Yezid ne Ebi Süfyan Bir mektup yazdı Faruk'a, Ömer İbni Hattab'a Ey Ömer dedi Ben Şam'da bulunuyorum dedi Şam'da dedi İslamiyeti e girenler gayet fazlalaştı dedi İslam zümlesi arttı dedi Bunlar dedi İslamiyet'i bilmek için, öğrenmek için, Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek için bir takım ulemalara ihtiyaç var dedi. Böyle bir Risale yöneltti. Böyle bir mesaj gönderdi Hazreti Ömer radıyallahu anhü'ye. Yezid İbni Ebu Süfyan, Şam'dan, Şam'ın valisiydi o zaman. Bu aldıktı, mektubu aldıktan sonra, bu fermanı aldıktan sonra Ömer İbni Hattab radıyallahu anhü, topladı bazı sahabeleri. Düşündü, istişare yaptı. Ne yapalım? Bu çağrıya nasıl cevap verelim? Nasıl yardımcı olalım? Nasıl kimleri gönderelim diyerekten, diyerekten istişare yaptı. Evet, Kur'an-ı Kerim'i toplayan ahd Resul, Allah'ın Ahd'inde Kur'an-ı Kerim'i bir araya getiren, beş sahabeyi bir araya getirdi. Bir araya getirdi. Muaz Cebel, Cebel, Ubadet bin Sabit, Ebu Eyyub-i Lansari, Ebu Derda ve Ebu Derda Ebu Derda. Ebu Derda'nın kabrini e, Babül Heva denilen de değil de Babul e, Şam-Haleb'e yakın bir yerde bir köyün kabristanı bir köyün kabristanında ben ziyaret ettim Ebu Derda hazretlerini. Orada ziyaret ettik. Ondan sonra bu beş kişiyi topladı. topladıktan sonra dedi ki Ömer Hattab Ey kardeşlerim Şam'dan bana bir mektup geldi. Bir ferman geldi bu fermanda oraya gidip İslamiyet'i yaymak, Kur'an-ı Kerim'i öğretmek İslamiyet'i neşretmek için bir takım ulamalar istiyorlar sizler kimleri gönderelim ne dersiniz deyince sahabeler dediler ki o üstelik sahabe evet biz hazırız gidebiliriz ancak Ebu Eyyubi Lensari gidemez çünkü yaşlı bir kişi Übey, Übey ibn-i Racul o da hasta bir kişi gidemez biz 3 kişi gideceğiz 3 kişi gideriz dediler bunu duyan Ömer İbn Hattab çok sevindi. Giderken mutlaka Humus'a uğrayınız dedi. Humus'ta kalınız dedi. Biriniz Humus'ta kalsın dedi. Biriniz Şam'da kalsın dedi. Biriniz de Fırist'in diyarına gidiniz dedi. Evet Ömer İbn Hattab radıyallahu dediği gibi o sahabeler Humus'a geldiler. Humus'ta bir müddet kaldılar. Ubadet bin Samit radıyallahu anh orada kaldı. Evet. Ebu Derda Hazretleri de Şama gitti. Muazipni Cemel'de Cebel'de ne yaptı? Filistina gitti. Evet Filistina gitti. Üçü de bulundukları yerde İslamiyetin neşri için geceli gündüzlü çalıştılar. Onların eki mükafatlarını her şey dönünce veren Allah'tır. Allah'tır onların mükafatını veren. Evet Muazipni Cebel radıyallahu anh Kudüs'teyken, Kudüs'teyken Filistin'deyken, Filistin'deyken kendisine bir hastalık isabet etti. Bu hastalık neticesi de kendisi vefatına sebep oldu. Ve şöyle dedi hastalık gelince Merhaben bil merhaba ben hoş geldin ey ölüm hoş geldin. Çok uzaktan durdun bana şimdise yanıma geldin. Gayetim bana şefkat ve huzur verdin diyerekten çok sevindi. Evet bunun üzerine şöyle dedi Allahümme ey benim Allahım Inn ki ta'alemum sen biliyorsun benim Allah'ım emli len bu dünya dünyayı seven bir kişi değilim dünyanın cemalından dolayı güzelliğinden dolayı servetinden dolayı dünyayı seven bir kişi değilim ancak şunun için sevdiğimi biliyorsun ey benim Allah'ım İslameti yaymak insanlara yardım etmek sahabelerin gönüllerini okşamak peygamberin mizacını mesajını her tarafa yaymak bunu yapacağımı, bundan dolayı dünyayı istediğimi biliyorsun. Ey benim Allah'ım dedi. Allahum ey benim Allah'ım. Feteqabbel nefsi bi hayrıma te teqabbelü bihi nefsen mümine. Herhangi güzel bir nefsi kabul ediyorsan benim nefsimi de öyle kabul et. Ey benim Allah'ım dedi ve o güzel ruhunu Allah'a teslim eyledi. Evet ne kadar güzel bir yaşam, ne kadar güzel bir cihat, ne kadar güzel bir aşk, ne kadar güzel bir sefer, ne kadar güzel bir gurbette o kendisine verilen o güzel ruhu huzurullah'a teslim etti. Evet Allah böyle yaşamayı, bu heyecanı, bu gayreti Allah bütün Müslümanlara ve bütün hepimize nasip eylesin. Vahirudavan yani Elhamdülillahi Rabbil Alamin ve sallallahu aleyhi Muhammed ولا آل سيدنا محمد صلى الله